Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Büyük Kıyametin Kimi Halleri Ey Aziz Büyük Kıyametin Kimi Hallerini Zikredeyim Sen de eşini ona göre tut derlen ve toparlan Kıyamet gününün evveli İsrafil Aleyhisselam'ın surunu üflemesi, bütün mahlukatın mezarlarından doğrulup kalkması ve mahşer yerinde aşır olmasıdır. Fakat burada söz çoktur. İsrafil Aleyhisselam surunu ilk defa üfürünce bütün ölüler dirilirler. Bölük bölük olurlar. Bir müddet baygın gibi dururlar. Bir zaman sonra hallerini unutarak herkes işiyle meşgul olmaya başlar. Bunun üzerine sura ikinci defa üfürülür ve bu sefer dirilenler tekrar ölürler. Üçüncü surda bütün ölüler yeniden dirilirler ve kabirlerinden doğrularak kalkarlar. Meşarik şerhinde Ekmelüttin bu üçüncü sur konusunda çok söz söylemiştir. Bunun tafsilatını öğrenmek isteyenler meşarik şerhinden istifade edebilirler. Bizim maksadımız o günleri bildirmektir. Hak korku dolu o günleri gerçekleştireceğini hatırlatmaktır. Anlatıyor ve hatırlatıyoruz ki insanlar nefslerine nasihat edip kötü huylarını bıraksın ve şeriata uysunlar. Sûr'a üflenip kabirlerden kalkıldığında hangi surette olacağımızı şüphesiz bilmiyoruz. Hangi suretle dünyadan ayrılmışsak o surette kalkacağız. Allah ondan razı olsun. Muaz bin Cebel Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resûlallah İsrafil'in Sûr'a üfürdüğü, ölülerin mezarlarından kalktığı o müthiş günden haber verir misiniz der. Allah'ın Resulü, son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ne büyük günden sordun ey muaz der. Mübarek gözleri yaşlanarak o gün için şunları anlatır. Siz o günde kabrinizden kalkıp kafileler halinde sahire adı verilen yere varacaksınız. Ümmetim on bölük halinde, her biri bir surette, mahşer meydanına getirilecektir. Kimi on dördündeki ay gibi nur yüzlü olacak, kimi de maymun ve hınzır suretinde. Başları eğik, yüzüstü sürünür vaziyette. Bir kısmı, dilleri göğüslerine sarkmış ve ağızlarından irinler akar vaziyette getirilir. Kimi, el ve ayakları kesik, Ateşten ağaçlara asılmış vaziyette, Köpek ölüsünden beter kokar. Kimi sağır, Kimi de katrandan cübbeler giymiş halde olur. Ey aziz! Sureti değişen, Birçok belaya maruz kalan bu taife, Bizim gibi, La ilahe illallah der, Beş vakit namaz kılar, Yılda bir oruç tutar, Cuma namazına gider, İki bayram namazını eda eder, güçleri yeten hacca giderdi. Fakat o kötü huyları var ya, bunların hepsini yok etmiştir. Orada suretleri değişenlerin, neden bu hallere düştüğünü, hangi taifeden olduklarını sorarsan, fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellemin cevabını aktarayım. Sende bu kötü huylar varsa, hemen terk et. Allah Celle Celaluhu'ya sığın, seni bu sıfatlardan korusun. Böyle kötü huyların yoksa Allah Celle Celaluhu'ya şükret.